يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا وَلَا يُصَدِّقُونَ Ey iman edenler! Doğrusu hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını batıl, haksız sebeplerle yerler ve onları Allah yolundan men ederler. Ve o kimseler ki altın ve gümüşü biriktirirler ve onları Allah yolunda sarf etmezler. İşte onları pek elemli bir azap ile müjdele. Yawme yuhma aleyhâ fî nâri jahenneme fetukvâ bihâ fetukvâ bihâ cibâhuhum ve cunuduhum ve zunuruhum hâzâ mâ kenezdum mi enfusikum fâzûku kuntum Cehennem ateşi, bu biriktirilen malların üzerinde kızdırılacağı gün, artık onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak. Kendilerine o gün, işte bu, kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, öyleyse biriktirmekte olduklarınız sebebiyle, ''Hak ettiğiniz azabı tadın'' denilecek. ''İnne izzetel şuhuri inde Allah itna aşara şahra, itna aşara şahran fi kitabillah.'' ''Yawme khalakas semavati vel arda minha arba'atul hurum.'' ''Thalike addinul kayyim, fela tazlimu fihimne وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ, يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً <التَّقِين> Şüphesiz ki gökleri ve yeri yarattığı günde Allah'ın kitabında, levh-i mahfuzda Allah katındaki ayların sayısı on iki aydır. Onlardan dördü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o haram aylarda günahlara girerek nefislerinize zulmetmeyin. Ve müşrikler nasıl sizinle hepsi birleşerek savaşıyorlarsa siz de onlarla kendi aranızda birleşerek savaşın. Ve bilin ki Allah gerçekten takva sahipleriyle beraberdir. اَنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرُ يُضَلُّ بِالَّذِينَكَ فَهُ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوا مَا kafirin Haram ayını hile için başka bir aya ertelemek Öyle itibar etmek ancak küfürde bir artmadır İnkar edenler onunla dalalete düşürülür Onu bir yıl helal sayarlar bir yılda onu haram sayarlar ki Allah'ın haram kıldığının sayısına uydursunlar da Allah'ın haram kıldığını dünya helal kılsınlar. Amellerinin kötülüğü kendilerine süslü gösterildi. Halbuki Allah kafirler topluluğunu isyanlarındaki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. fi Ey iman edenler, size ne oldu ki? Allah yolunda seferber onun delildiği zaman olduğunuz yerde çakılıp kaldınız. Ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat iyi bilin ki dünya hayatının menfaati ahiretin yanında ancak pek azdır. <gülüyor> Eğer savaş için koşup toplanmazsanız, Allah sizi pek elenli bir azap ile cezalandırır ve yerinize sizden başka bir kavim getirir. Ona hiçbir zarar veremezsiniz çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnne tenṣurū feqad naṣara Allāhu iz aḫraǧahum ellezîne keferû iz fil la Allah'u aleyhi bi bi ve keferu ve hakim eğer ona Muhammed'e yardım etmezseniz o takdirde bilin ki Muhakkak o inkar edenler iki kişiden biri olarak onu Mekke'den çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. O zaman o ikisi mağaradaydılar da hani arkadaşına ''Üzülme, şüphesiz ki Allah bizimle beraberdir.'' diyordu. Artık Allah ona sekinetini, kalplerine sukunet ve huzur veren rahmetini indirmiş... Sizin görmediğiniz ordularla da Resulüne kuvvet vermiş ve inkar edenlerin sözünü, küfür davalarını en alçak kılmıştı. En yüce olan ancak Allah'ın sözüdür. Çünkü Allah aziz, kudreti her şeye üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. ve Ey müminler, gerek hafif, gerek ağırlıklı olarak savaş için seferber olun. Ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için hayırlıdır. La umeen araban qariban wa safaran qasidan la tab'uk la tab'uk, walaqin zaudat alayhimush-shuffa, wa seyhlfun bilahi la ista'ala la xrajala allah Eğer yakın bir dünya menfaati ve orta mesafede bir yolculuk olsaydı, o geride kalan münafıklar elbette sana tabi olurlardı. Fakat meşakkaddi mesafedeki tebük seferi onlara uzak geldi. Bununla beraber. Eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Bu yalan yeminleriyle kendilerini helak ediyorlar. Allah ise hiç şüphesiz onların yalancı kimseler olduklarını biliyor. Allah'a yemin Hatta Muhammed Allah geçmiş gelecek her türlü günahtan korumakla seni affetmiştir. Fakat doğru söyleyen kimseler sana belli olmadan ve yalancıları bilmeden. ''Niçin onlara izin verdin?'' ''Lâ yesteadir kellezîne yu'minûne billâhi ve yevmin âkir en yucâhidû, en yucâhidû bi amâlihim ve enfusihim ve allâhu alîmûn bil muttegîm'' ''Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihat etmeleri hususunda, cihattan geri kalmak için senden izin istemez.'' Allah ise takva sahiplerini pek iyi bilendir. la billahi fi raybihim Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen ve kalpleri şüpheye düşmüş olup da şüpheleri içinde bocalayıp duranlar senden izin ister.